İran'dan sesler Sokakta bir kahraman Devrim muhafızları parkın dışında genç bir çocuğu yakalıyorlar onu tekmeliyor. Yumruk ve joplarla dövüyorlar. Hayatını kurtarmak için mücadele veren çocuğun tişörtü yırtılıyor. Etrafta bulunan ve bu korkun sahneyi gören insanlar durmadan bağırıyor. şey Birkaç kadın ...kaldırımdan caddeye fırlıyor. Polislerle çocuğun arasına girip... ...coplara karşı kalkan oluşturuyorlar. Yaşlı bir kadın. Çocuğun kolunu tutmayı başarıyor... ...ve onu muhafızlardan kurtarmak için... ...çekmeye çalışıyor. İri yarı yapılı bir polis kadını tutup havaya kaldırıyor ve yere vuruyor muhafızlar çocuğu caddenin kuzeyine doğru çekiştirip bir motosikletin arkasına oturtuyorlar ve ellerini kelepçeliyorlar. Sivil giyimli bir muhafız hızla motosiklete binip kadınlar yetişemeden motosikleti çalıştırıyor. Şimdi diğer yandan da birkaç kadın geliyor. Uzak mesafeden öfkeyle bağıran insanları görmüş olmalılar. Çocuğun annesiyle birlikte caddenin ortasına doğru hücum eden motosikletin oradan uzaklaşmasına engel oluyorlar. Çocuğun üzerinde olduğu motosiklet ortada duruyor. Oraya yığılmış insanlar, çocuğun korku dolu yüzünü ve vücudundaki morlukları yakından görebiliyorlar. Yaşlı kadın diğerlerine sesleniyor. Ay gelin onu kurtarın, kurtarın. Yoksa yarın hiç sevdikleri almak zorunda. Bir grup kadın ve birkaç da erkek birliğine katılmasını engellemek için birlik komutanının etrafını çeviriyorlar. Orta yaşlı bir adam komutana soruyor. Hey, hey, hey, hey, hey. Onu bırakmanız lazım. Onu almanızı izin vermeyeceğiz. Şş. Sen kim oluyorsun kardeşim? kardeşim. Ya. Ya. Yaptığı ya. mıydı? Sana ne? Sana soran mı oldu? Gösteri mi yaptı ha? Aa, aa. Hangi akıcını dövüyorsunuz? Komutan her yandan baskı yapan insanları Ve kadınların Durmaksızın bağrışmalarını gördüğünde Kararsızlığa kapılıyor Bu masum çocuğun Ne pahasına olursa olsun Tutuklanmasını engellemeye inat etmiş Yaşlı kadın yere kapanıp Kollarını komutanın bacaklarına dolayarak ...sesleniyorum. Çek şunu Onu bırakmak zorundasın. Bırak Çocuk sonunda... ...serbest bırakılıyor. Ve kadınlar tarafından... ...kaldırıma götürülüyor. Etrafta biriken insanlar Sevinç çığlıkları atıp alkışlıyorlar Aralarından birkaçı Yaşlı kadının yanına giderek Onun yanağından öpüyor Kadın terli Ve Yorgun bir halde Parkın alçak duvarına oturuyor Sağ <gülüyor> ol <gülüyor> Biri yanına yaklaşıyor Oğlunu elinden alıp götürmesin muhafızlar. Hadi geri gelmeden sen buradan uzaklaş. Hadi. Kadın şaşkın bir ifadeyle ona dönüp cevap veriyor. Ah, ah, ben ben onun annesi değilim ki. İran'dan Sesler Sokakta Bir Kahraman Seslendirenler Anlatıcı Tilbe Saran Yaşlı Kadın Tomris İncer Canlandırma Altıdan Sonra Tiyatro Kayıt Eli Haligua Montaj ve efektler Deniz Koloğlu, Eli Haligua, Gözde Kazas ve Gürkan Mayıs Yöneten Yiğit Sertdemir Müzikler The X ve Tom Cora'dan One Liner from China ile Track 16 ve Yunmiyake'den Eastern Tema müziği Burçak Çöllü ve Onur Kahraman. İran'dan seslerde haftaya vatana ihanet. Açık Radyo program destekçisi olun. Bir veya daha fazla programa destek olmak için 212 alan koduyla 343 41 41